Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah 7 insanı arşının gölgesinde barındıracaktır. 1. Adaletli devlet başkanı. 2. Allah'a ibadet ve itaat ederek yetişen genç. 3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 namaz kılıyordu ağlamaktan dolayı kaynayan tencerenin çıkardığı ses gibi içinden sesler geliyordu hadis 452 Enes İbn Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Übey İbn Ka'ba Allah ondan razı olsun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 O da Ebubekir'e uğrayınız insanlara namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe Allah ondan razı olsun Ebubekir yufka yüreklidir. Kur'an okurken kendisini tutamaz ağlar. Başkasına emretseniz de o kıldırsa dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 455. İbrahim ibn Abdurrahman ibn Auftan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre oruçlu olduğu bir gün Abdurrahman ibn Avf'ın önüne bir yemek sofrası getirildi. Sofraya bakıp şunları söyledi: Musab ibn Umeyr, Uhud savaşında şehit edildi.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 pek çok hadis bulunmakta olup ayrıca Tirmizi Fazailü'l Cihat 12'de iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Bir, Allah'ın büyüklüğünü düşünerek ağlayan göz, 2 Allah yolunda geceleri uyanık kalan göz buyurmuştur.